Hatta sıfır hafif gülmedi diyenler var. Senbol şey kabirler oluyor ya birkaç yerde olabiliyor. O da makam. Hı. Mesela Yurusya'da Türkiye'de yedi yerde makamı var. Hı. Biz Alkara'nın yakında işte Eski Sakarya civarında. Biz Konya'dakini ziyaret ediyorsunuz. Hı. Manisa'da var. Erzurum'da var. Ve seven ona orada bir makam koymuş. Ceset nerede olsun. Ve ona kurtuldu. Evet. İki taraftan 120 bin Müslüman Nahak yere, boş yere Karadökür'dü. Cenabı ı Mürteza'nın bulunan ve Resulullah'ın sevgili ashabından olan Ammar bin Yasir. Yasir olan Ammar. Şehit oldu. bunun bir fiyat bagiye Haydutlar, haydutların yaptığı, asi haydutların tıkkatle dirileceği, yani asi bir cemaat tarafından öldüleceği evvelce Peygamber Efendimiz tarafından haber vermişti. Ee, bu Peygamber Efendimiz tarafından bazıları Hazreti Ali'ye, bu işte buna Hazreti Hazreti Hazir, Şehit olunca da biliyordu. Ee, onun için ona çok bak, bakmazmış gari, düzen bakamazmış. E, bildirmiş bazıları bildirmiş sen yani şöyle dedi böyle dedi üzerine yani buna bir Asi tarafın öldüreceği Hazretler Efendimiz tarafından söylendiği için Hazreti Ali'nin ortusu Asiler dilek indiriyor. görüyoruz. Müslümanlar diğer tarafından. Tezahürde eğer. Resulullah haber verildi. Amman'ın şahadeti üzerine Muaviye ortasının fi i bagiye yani asiler, haydutlar olduğu tezahür etti, meydana çıktı. Muaviye bunun barit bir tevhide geçiştirmeye çok tuhaf bir tevil yani değiştiği temin söyledim ya tevhide demek, manayı genişletmek demek Ama onda da tabiisel var. çok geniş şimdi Kur'an Kerim tevil edildi. Birasa eee o müekket olmayan sureler şey eee bir de Evet, bir de Ayetler hakkında çok geniş teviller yapılıyor. Bu kadar teville bazen insanı istindenilecek kadar böyle şeyler yapılıyor. Böyle tevil büyük tutmamak lazım. Belirli bir yere kadar tevhve güzel de ondan sonrası artık insanlık da kabul etmeyeceği geliyor bir yerde. Neyse ayet neyse odur. Tezreti maviye bunun bari bir tevil ile en yani büyük bir kötü bir geçişmeye çalıştı. Ammar'a harbi ettiren Ali olduğu için öldülen de o demektir dedi. O da ona karşı bir şey yaptı. Ee, sen biliyorsun, Libya'da bir PİP kaza yapmış parama konularıken. Bir alıyordu, şöplerde, sen Türkiye, sen Libya diye sakatamıyordun işte. Kanun şükürleri kimse. Sen Türkiye'ye, sen Libya'ya gelmesin, bu tünel olmayacak. Aynı işte. Onlar gibi, onların soyları. Bunlar da. Ötede ben hâle Fili, iyi, e, magiye, onun ordusudur. Yani asir ordusu, Ali, Ali ordusudur, dedi. Onunla karşıydı. De. Bunun için işte, Hazreti Ali, o halde hamdana, katile vahşidir, fesulu olmak lazım gelir. Çünkü o orduyu da getiren oydu, dedi. Cevabı ne verdi? Kibari aslaptan, aslabın büyüklerinden Halime Hazretleri Sırp bin Harbi'nde Hazreti Ali sapone bulunmuş. Lakin iktidar Mahalli Bey iştirak etmişti Mahalli Paşa'yı dinmiyor. Ammarin şehit olması üzerine karşı tarafın vebaki olduğu hususuna meşhur kalmamış ve şehit oluncaya kadar çarpışmışlar. Ağustos'tan çarpışıyor. Ve şehit düşüyor. Nihayet çok daha fazla Hacı Taha, Hacı Ayşe, ne Hacı Taha bir kişi daha Baş elinde, baş elinde muaviye tarafında. Hazreti aşmanın tarafında. Çok enteresan bir şey bunlar. Hazreti aşmanın oluyor ama işte geçiyor. Nihayet Hazreti Ali ordusu galip geliyordu. Amr'in en asıl tavsiyesi üzerine muaviye ordusu. Efrat-ı Mustafa'nın ucuna Mustafa'nın Abi bugün şeyde şeyle yatın adam diğer atici o da üç tara kabir badiyse onu ben ondan sonra olay olay camiye kitabı bunlar aramızda hakem olsun dedi Allah'ın kitabı Kur'an aramızda o karar översin dedim <gülüyor> Hazir Ali adı bir takım cahil sokular vardı. Onlar bunu görünce muharebi kırdurmaya aziz Ali mesuliyet. Fark gördü. Muhabbet tarafına armi el as. Aziz Ali tarafının evi Musa el esari e, e, hakem olarak gitti abardı, seçildi. Armi bin Asın kurulduğuna bu kabir Musa yani Hazreti Ali temsilcisi saf bir abandı, saf bir adamdı. Saf bir adamdı de bir taraflık sitaseler adeta Hazreti Ali aleyhinde hareket etmiş, varisi bulunduğu küp ve halkına halbe gitmekle çalışmıştı. Bunlar İslam tarihin yanlışlıkları. İslam'ın, İslam İslam'ın, İslam'ın İslam da 3 asırlar sonrasına olan yapılan yanlışlıklar. Hakemler yani Armini Aslan bir adam gelişiyorlar. Ali'de Muaviye'de az ederek yeni bir harife intihabını halka bırakmaya karar verdi. Ne Hazreti Ali ne de Muaviye. Ee, almasın olmasın sesi Cumhuriyet Cumhuriyeti. Dedi. Bir sene sonra bu için toplandı. Kim için toplandı? Evvela Ebi Musa Kürseye çıktı. Ben parmağımdaki yüzüğü Çıkardığım gibi Ali Hırpıt'ten çıkarttım. Öbüründe aynı şey sömesi lazım da o vakit zatihin adam kurnas dedi. Sonra amcımın ast e -e Ebu Musa Ali'yi halletti. Ben de muhabirin hesabını ben de onun yerine ona harfiyatım dedi. İstemedi. Yani çıkın diye. Diğeri e, bu böyle bir zatih yaptı. Bunun iyi. Heyle olduğu anlaşıldısa da iş geçmiş. Bundan maviye tarafları kuvvetlenip Hazreti Ali tarafı zayıflamıştı. Nihayet 41 tarihinde Cenab-ı Murtaza, yani Hazreti Ali, İbn-i Milcem tarafından şehit edildi. Cihazı sabahın akdesi olduken Hazreti Ali, İbn-i Mincim tarafından, şimdi ben bize Ali vatandaşlar susunuz. Değer enerji yani amir gelir. Namaz kılmazsa. Niye arası parı namaz kıldı. Bir dahaç Ali'ye imam e, Biz Bir son Ali deriz. <gülüyor> yani o böyle bir vesairede Şimdi her ilmesin bir imam var diyor. İmamı olmayan mesele meseledir. Eee böyleleri bir şey yok yani belli başlı imam yok. Hazreti Ali İmam seçmişler kendine. E, Hazreti Ali Cavideşe'yi şey dedi, dedi e, İmamı dedi, yapması ki. <gülüyor> Onun kendini İmam İmam seçiyorsa. <gülüyor> Küfe'de Hazreti <gülüyor> ha, Hasan'a bir adı bulundu. Hazreti e, Yezid'den sonra Hazreti, Hasan Küfe'de, işte şehirler arasında, şehirler bakıyor, haklar bakıyor. Onun tamam bir adı bulundu. Hazreti Hasan Irak, halkının dönekliğini ve böyle kimseyle harp edilmeyeceği anılmış olduğunda hilafetin altıncı ayında o makamını istiyor diyor. kan dökülmesin diyor. Ben çekim hilafetten fakat şey, e, e, kalp, kan müstibakken akmasın. Bazı şartlarda muaviyeye biat etler. Şartlarda en bir gün, muaviye'den sonra Hazreti Hasan'ın harife olmasıydı. Mavi bunu kabul etmekle Berber oğlu Yezidi e veliaet yapmak istiyordu. Kendinden sonra tahta kesinlikle. İşte İslam'da saltanatın başlaması. Küçük bir şey anlatacağım size bunu söyle. Bu uğurda Hz Hasan Bey Şam halkının tebevcünü, yük güvenini, sevgisini kazanmış olan Abdurrahman bin Harit bin Elbe'yi zehirlendi o kumandan. Onu zehirlettiler. Yoksa ona kaçıracaktı onları. Önünde kuvvetli olduğu var. Kaçıracaktı zehirlendi. Nezid velia doldu. Bir cumhuriyet demek olan hilafeti İslamiye bir müstebit saltanat şekline girdi. Tek taraflı, muhtakiyetle idare edilir hale girdi. Zaten 30 seneden ibaret olan hilavet-i sahiha Hz. Musa'nın e, Hasan'ın istifası anında tamamen olmuştu. Zaten Hz. Peygamber de söylemişti benimle sonra 30 sene demiştir. Benimle sonra 30 sene demiştir. 30 senede iş bitiyor. Hicriye 60'de Peygamber'in yapardı da benim 600, 622'dir. Yani 6 sene, 28 sene geçiyorum. Tani Muaviye öldü. Yerine veriyat olan yedet geçti. Onun zamanında Kelbela faciası. E Medine'de her bakarsa e Müslümanlar Medine'de ayaklandı. Onunla bastırdılar. Çok çok insan öldü. Hukuku buldu. 4 sene sonra Lizzit de helak oldu. Oğlu küçük Muaviye Şam tahtına oturttu. Fakat Kusat Hakperast bir adam olduğundan dedesiyle babasının türlü entrikalarla haksız olarak oturdukları makama gaz verdiğini bildiği için istifa ederdi. Yüz bir insanmış. Öyle bir babadan böyle bir şey. Şam sahatı Süfyanilerden yani ebi Süfyan taraflarından Mervanileri işte, Mervaniler vardı işte emeyebilirim keşke. İşte Muaviye bil Ösvefye'nin ferhurasaya bakiye. Yani vakalar özeti. İbn Hacaj etminin cebolik Mufrike istemli bir tedbiri vardır ki Muaviye'yi müdafaa için yazılmıştır. Ne kadar müdafaa esende değil mi ki, Orada Ammar bin Yasir'in fiyye-i tarafı tarafında öldürecek hususunda mevzu bahseden, Yine aynı iş, fitni işliyor. Ve muavenin yapmış olduğundan daha ait, daha büyük, aklı hayale gelmeyecek bir tevil yapar. Ammar'ın fiyye-i vadiye tarafından bildirilmiş bildirilmiş, ve Ammar Muaviye ordusu tarafını öldürmüştü. Buna göre Bagi Muaviye'de ordu duyuyor der. Muaviye şahsı kurduruyor, koca ordu onun yerine vası yapıyor. Muaviye emeğine vasım olabilme için her vası bir müracaatdan çekilmemişti. Mahmavi Halim Selim, Nükrüm, iktidarlı, müttefik teb teb tebirli, Birzat dedi, tam siyaset adamıydı, ulemadan, bazıları Ali'de, Muaviye'de müştehid dedi Kur'an'dan şey, çıkarlar, manada çıkarlar, kanun hükmüne çıkartlarlar, müştehid, Kur'an'dan kanun hükümleri çık çıkartlarlar, müştehid, Kur'an'dan, kanun hükümleri çıkartlarlar, müştehid Yapılan işe de iştihad dedi, iştihad. İştihad kapısı kapalıdır derler ama iştihad kapısı kapanmaz. Kur'an var olduğu için insanlar var olacağı kapısı kapanmaz. Ali iştihatta isabet etmiş, yani doğru iştihatler yapmış. <gülüyor> Muaviye hataya düşmüştü. Muavi müşteri isabet ettiği takdirde on sevaba hata, hata derse bir cevaba nail olur demişlerdir. Muaviye'nin iştihadı, hatası yüz yirmi bir Müslüman öldürülmüştü. Benim gayet bir tarafane olan şu sözlerimden ise sinin kanalında bile kopmuştu. Ben tarih, tarih hakikatleri yaz, yazanlara buraya yazdım. Onu tarihin naklinden ibaret olmuştu. Ben tarih yazdım. bir taraf tutmadım diyor. Şu, ee, idi? Evet. Tevr-i Möbedi. Şunu da arz edeyim ki, ben Muaviye'ye söğünlerden değilim. Radülü Arha Ashab-ı Resulullah Ecmay'in Diyenlerden mi? O da Hazreti Peygamber'e Ashab'ındandır Diyenlerden mi? Diyor. Fakat yapmış olduğu haksızlığı da hoş görmek ve hoş göstermek, elimden gelmez. Şimdi bahsediyorum. Bu, bu, bu tarih halse bu. Ee, Okumamdan, yanlışmamızdan burada. Anlayamadınız, şüpheye düşsün bir Değilce, fakir, bir şey sorabilir miyiz? Açık, açık sorumdan. Burada hani halifelik döneminde de Hz. Ali'ye kadar gelen bir süreç var ya dönem. Mesela onu, Peygamber Efendimiz son namazı Ebu Bekir'e kaldırıp aslında işaret buyuruyor diye hani bir takım Doğru. insanlar öyle diyorlar. Ama mesela orada da bir kısım taraftalar diyorlar ki Peygamber Efendimiz Hakk'a yürüdüğü zaman onun e, naaşını Ali yıkıyordu. Ali yıkarken Ebu Bekir'le Ömer orada değillerdi. Öldüğü anda Hazreti Ali dilinden şöyle diyor diye bir hani rivayet var siz daha iyi biliyorsunuz da merak ettiğiniz için soruyorum. Ya Allah ne söyle. Kendinle güzeldin, cesedin de çok güzel. Ama sen daha gider gitmez meclisleri kurdular diye bir şey söylüyor. Yani halifelik daha senin cesedini toprağa yermeden orada meclis kuruyorlar evet. ve halifeliği tartışıyorlar. Şöyle bir şey soracağım da diyeceğim. Hazreti evet. Ebubekir ve vefat edilirken Hazreti Bekir, Hazreti Ali'ye bu konuyu danıştı mı? Aynen. Danıştı. Danıştı. Kerem Şimdi ama bu Hazreti Ali altı ay sonra biad etti. Merhaba. Şimdi Hazreti Ali, şimdi peygamberler vefat ettikleri yeri sığlındı. Sığlılmak, ömüktü biliyorsunuz. Ee, Orada sığlılıklar Hazreti Ayşe'nin odasında vefat etti. Hazreti Ali orası kabilde kendi kalsı Hazreti Peygamber'i yıkabildi, tahnit etti. O gün sırladı. Fakat parakta, şimdi İslam yeni, yeni, kargaşalar başladı. Kargaşalar, peygamber niye öldü falan kimisi, öldür, kimisi Bir kısmı Müslümanlar çıkmaya başladı. O zaman mutlaka yeni bir kuvvetin yerine gelmesi lazım. Hatta peygamberin yerine doldur, emir verme. Seyreden hayır, birisinin olması lazım. Hazreti Ebu ile Hazreti Ömer bunun peşinde iller halkı galeyane bastırmak. Hazreti Hazreti Ömer kendinden geçti, Muhammed dönemiştir. Öldüken kapısını keselim, kılıç çekmiş, şiddetli adam. Kuvveti de bu rokura yani şey yapmaz. Fakat Hazreti Ebubekir Bekir gayet yumuşak, halkı sü sükunede davet etti. Müslümanlar, bilin ki Hz. Peygamber de Fahani'de, bir fani idi, iki bunu söylemişti. O da göçtü, onun yerine birisini seçmemiz lazım. Siz seçin, dedi. Yani benim adayım Faruk'tur, dedi. Hz. Faruk'ta benim adayım Ebu Bekir'dir, dedi. Ve Hz. Ebu Bekir seçildi. Gayet mülayim. Yani Hadi Ömer seçilseydim bunu ön kıracak, dedi. Yeni yeni vücut bulan biri, İslam bekledi, şiddetli bir İslamı Bekir dağıtıcaktı. Şiddeti verdim. Sen onun İslam'a girişi de çok şanlı falan bir şeydir. Öldürmeye gitti ama Müslüman oldu geldi. Hazir Ebu Bekir, Ömer deseydi şiddeti böyle borcak kıracak ver İslam daha o zaman o zaman parçalanmaya başacaktı. Hazir Ebu Bekir onu İtidalen o günkü Hazir bastırdı ve. Halife oturan sonra da şiddetle Hazreti Peygamber'e karşı çıkanları gitti. Yani Hazreti Ebu Bekir e, Hazreti Peygamber'e karşı çıkan ve İslam'dan dönenlere ben de peygamberim diyenler çıktı. O sahte peygamberleri de bastırmasaydı bugün İslam'da başka türlü olurdu. Yağ kürtli olurdu. Hazreti Ebu Bekir'in bir de Hazreti Peygamber'in bu Bekir'in son zaman geldi taşıması. Yani, e, Sözle söylemese de, de benden sonra bu demeye getirdi. Biraz onun arkasında namazla kıldı. Peygamber e, bir arka namaz kılar mı? Kıldı. Onun için zimlen onun harife seçilmesini istedi. Hacı Ali Hacı Ebubekir altı sene sonra altı ay sonra bi adet de o zaman şöyle işte şimdi dedi, şey tamamlandı dedi Hacı Ebubekir de biat tamamlandı dedi ben Halif oldu dedi. Hacı Ali'nin biat et dedi bir şeyi Hacı Ebubekir kendini sığdı, yediremedi, gelemedi sıyıdıramadı Ali eee biat edince şimdi tamamlandı dedi. E, mesele bu. Hep aleviler der ki işte o Şahsız Ali evet kabri hazırladı, tahmin etti, yıkadı sizi ziyarete açtı, bütün medine halkı geldi, hepsi önüne geçti, seyahat etti. O, ama zaten halkı yatıştırmak vardı. Bakın şimdi, çok basit bir şey, gerçi bizimle alakası yok. Birini de vardı Amerika Cumhurbaşkanı. Öldürüldü davranası öldürüldü fakat hemen onun baş yardımcısı Tayyar şey e, Tayyar Ede ona başkan seçildi. Başkan seçildi ama idare ele aldı, Turumangar var, durum yok Turumangar var. Neyse onun yerine gel, Johnson. Başka bizim çıkış yapalım, Johnson. Onun hemen yerine geçti. Aradan an geçmedi yani. Hemen ona bir adıdan. Ee, Devletler de bu böyledir. Bakma bizimki altı Cumhurbaşkanı cümle başlığı Ama diğerlerinde öyle değil. O başkan öldüğü zaman hemen yerine bir başkan seçilir. Çünkü devlet içi Ki İslam gibi yeni yeni vücut bulan bir şey böyle kararış sırasında dağılması, zayıflaması, onun ölümü demektir. Hz. Peygamberler adı Hazreti Ebu peki sıp şeyi yumuşaklı Halkı'yı yetiştiricisi çok güzel bir dönem nuklu vardır. Halkı'yı yetiştiren nuklu vardır. Halkı'yı yetiştirdi ve seçime davranıyordu. Seçim dedi, benim adayım Ömer dedi. Ömer hayır dedi, hak onun dedi, o da kaldı dedi. Onun yerine geçti, üç, üç yıl galiba onun halifeli vardır. Hazreti Ömer on sene mi ne galiba? On sene. Fazıl, Fazıl. Fazıl Osman'da, işte bu meselede. Hati Ali'ye kısa söyleyeyim de. Nedence baba? Koptu siyaset. Hazreti, yani. Hazreti Ali niye biadetmedi? Altı ay niye öyle bir bir şey yaşandı? Yani ne olacak? Daha yaşlı bildiğim kadarıyla Hazreti Bekir. Yani arkasında namaz kıldı. Bir, bir de Hazreti Ali ailesinden yani ben olayım ya da niye olmadım diye küsmesi de biraz şey geliyor. Yani Olur, olmuş. Hazreti Ali'ye bugün Alevi dediğimiz vatandaşlar evet. o zamanki evet. mensupları seçmek de ve Halife Hazreti Ali onun en yakınıydı. Evet. Damadıydı ve aynı aileden ailedendi, onun geçmesi lazımdı dedi Ancak o zaman ne olacaktı, soydan soya geçirdik, hilafet evet. soydan geçirdik. De. Yani şimdi paraşahlı gibi bana. Bak o, o öyle, öyle gidecek derdi ki, Ebu <gülüyor> Bekleyin geçmesi bunu önledi. Hazır Ali de zaten böyle bir düşünceye şeydi ki, hiç bir itirazda bulunmadı. O aradan geçti, altı nasıl geçtiğini söylemiyorum bunun için bir şey. Ne, ne, ne söylesem yalan olur. O, o altı aydan nasıl geçti bilmiyorum. Onunla ilgili de şey diyorlar. Bir de şöyle doğru mu Hazreti Ebu Bekir bir heyet gönderiyor Hazreti Ali'ye. O geçen arada galiba tozsuzluk evet, oluyor. Hazreti Ali sonra bir adet diyor. Bakıyor gönderdi. şey olacak diye. Eğer hani bir adet bu İslam'ın şey için böyle yapman lazım diye şey bir şey gönderiyor. Şey Hazreti Peygamber seviyorsanız geldi, diyor. Şimdi. Geldi. Ses şey çıkardı derdi. Hazreti Ali halife olmak istemiyor değil mi dedeciğim? Ona teklif edildiği zaman bu anda bir isteme isteyip olmadı. Olmadı. Çünkü hemen bir başkan seçilmesi lazım. Mecbur etti. Oy ben, ben dedi, onun bir şey olacağım su, olacağım bir de onun defnini şu olacak böyle. Arkadan seyvacı şey yaptı. Tekrar şey yaptı. Kaldı karşıda. O suç yine yerleşecek. Tekrar. Sağınız. Yok yok şeyden sonra diyor. Osmanlı'dan evet. sonra teklif edildiğinde de kabul etmiyor Hazreti Ali galiba. Kendisine teklif ediliyor, o oh, hayır istemiyorum ben diyor. Sonra yine tekrar mecbur alıyor. Orası ne hakkınızı? Bildiğim yok. Evet. Ama oldu. Oldu. E, hatta şöyle bir şey de vardı. Senin fikrin teyide çekişen. E, Hazreti Ali Devlet kargaşa falan çıktı. Nihayet dedi, ya Ali öbür e, halifelak zamanında böyle bir kargaşa yoktu. Niye senin zamanında fitne çoğal be? Dedi ki, o benim yanında bir, evet, bir Ali yok dedi. Kendi örgünü koy dedi, benim yanında bir Ali yok dedi. Dolayısıyla onlar, her şey Ali'di, Ali'ye danışırlardı. Olsun iş yapmazlardı. Her şeye hazırlardı, danışırlardı. Belki Hazreti Osman biraz kaydı ama gene bir şey söylemeyeceğim. Fakat benim yanımda bir Ali yok dedi. Hani bana Ali gibi bir yardımcı lazım dedi. Sonra infartorluk yürümüş, başılamış gidiyor. Yeni araziler kazanmış ve o eski bağlılık da azalmıştı. Eskiler ölmüş. Hazreti Ali yani onu tahmin bilen insanlar ölmüş. Tamamen tamam yeni bir eğlese yetişmiş. Onun için Hazreti Ali, mağazır. Bu başka Hazreti Ali belki rivayet etmiştir. Öt rivayetinde de aynı şey var. Eee söyler Ama niye yani kabretti? O şeyden, mecbur oldu belki kabul etti. Ve o mecburiyeti hani Fakir bir bir yerde okumuştu ne dicim de Hazreti Ali ile Hazreti Ali arasında o Cemal vakasından dolayı bir ayrılık oluyor. Evet oldu. Hazreti Ali Mekke'ye gidiyor. Hazreti Ali Medine'de kalıyor. Daha sonra Muaviye ile şeyle beraber Hazreti Ali, şey, Hazreti Ayşe Hazreti Ali Osman'ın şehitlerinin kan davasını güdüyor. Muaviye ile beraber Hazreti Ayşe. Ali'yi onla suçluyor. Ali de diyor ki hatta yemek mektupları vardı bilirsiniz Hazreti Ali Muaviye'ye yazdı. Hazreti Osman'la ilgili reddiyeler yazıyor yani. Evet, evet. Ne alakan var diyor ona. Araştırılması için Hazreti Ayşe Ali'ye baskı yapınca Ali bu ortaya çıksın diye mecburen halifeliği kabul etti deniyor. Sizin dediğiniz gibi hani devlet yayınlanıp alıp bu davayı soruşturmak için mecburen halifeli kabul etti söyleniyor. Bir şey daha var orada dediğim o doğru ama Mesela Hazreti Ali halife olduktan sonra Hazreti Osman'ı Şeyini araştırıyor katillerine evet. Öldürüldü, şehit edildiği zaman evde Hazreti Osman'ın hanımı da var. Hanımını da çağırıyor Hazreti Ali. Diyor ki sen gördün mü? Katilleri. O da diyor ki gördüm. Kimlerdi diyor. Vallahi diyor biri Ebubekir'in oğlu Muhammed'di diyor. Bunu duydunuz mu dedeciğim? Duydum. Üç kişiler. Hazreti Ali soruyor, gel buraya diyor. Sen doğru mu söylüyor hanımı diyor Hazreti Osman'a? Evet doğru söylüyor. Peki diyor, sen nasıl yaptın? Diyor, sen bu Bekir'in oğlusun diyor. Sorma ya diyor, ben gittim ama diyor. Osman benim yüzüme baktı. Ya sen bu Bekir'in oğlusun, sana yakışır mı dedi bana diyor, ben vazgeçtim. Ama o arada asiler geldi diyor, onlar yaptılar ne yaptılarsa diyor. O zaman sen söyle, onlar kim? Onu da ben söylüyorum ama beni yok ederler deyip söylemiyor, saklıyor diye bir şey okumuştum. Bunu okudum ben de, de. şimdi aklımın gelmedi, hocamın yanına söylemedi ki. Ne Bu dediğini ben de okudum. Ben niyetlenmiş yani Ebu Bekir'in oğlu. Evet. Öldürmeyi evet. niyetlenmiş. Öyle etmiş. okumuştum. Değil mi? Doğru yanlış bir Olur. Mi? Şimdi, çünkü şimdi bir, bir halsı olmuş, tamam oldu da.